Zühd ne de olacak? Onu anlatacağız. Zühd neyle olacaktır? Şimdi zühd suraları yani zühd ne meselelerinde insan zühdü normal hayatta canlandırabilir? Bunu da alimler üç meselede demişler. Birincisi güç. Ve makam. Mavki sevdesi. İkincisi e, Sultan ve e, hakimlerin yanında yer alma. O da zühd meselesidir. Üçüncüsü yiyecek içecek meselelerde. Burada nasıl insan zühd eder? Bu üç meseleyle ne olur? İnsan istese zahid olur. istese ne olur? Zühdü terç eder, tersin olur. Tuhlül emerun. Uzun emelli olur. O da nedir uzun emel? Uzun ümniyetin olur. Uzun dersin sana, şeytan avuşturur seni. Ne yapar? Dersin acele değil, erçendir. Sonradan yaparım, bu sefer ne olur? Vakit gelir, çatar gidersen bir şey yapamadın hayatında. Şeytanın da istediği budur. Onun için alimler demişler ki, Zühd meselesi şeytanın en baş savaş meselesidir. İnsan oğluyla şeytanla en baş savaştır. Neden? Çünkü şeytan insan oğlu nereden giriş yapar? Nefsinden. Zühd de nereden başlıyor? Nefis meselesinde başlıyor. Nefis savaşı yapacağız. Nefis teskiyetun nefis nedir? Nefsi teskiyetmek. Teskiye nedir? Arapça. Teskiye Arapça yüceltmek. Daha yüce, yüce makama götürmek nefsi. Budur tezkiye. İnsan nefsini yüce makama nasıl götürür? Ve nefsin ve mal zekkâhâ. Nasıl tezkiye edersin nefsini yüce makama götürürsün? Allahu Teala'nın yolunu takip ederek. Bu da neste? Şeytan dalalat yoluna uymayacaksın. Sırat-ı müstakim üzeriyle tezkiye edersin. Sırat-ı müstakiminde ana nefis teskeleri nedir? Zühüttür. Zühdün anlamı nedir dedik? İnsan bir şeyi daha yüce bir şey için bırakmasındır. Bir şey elinde var, sana seçim vermişler. Bu şey senin için, ama bu şeyi bıraksan, daha yücesini alırsın. Bir de elinde değil, zühd buradadır bak, elinde değil o şey. Güvenele, güvendiğin bir insana, Güvensen. Senin patronun güveniyorsun. Patron en gücedir senin için. Maaşın elindedir. Sana dese bir sene benden zam isteme ondan sonra sana bu kadar çok büyük bir zam yapacağım. İnsan ne der? Akıl olan insan evet der. Bir sene zam istemem ondan sonra maaşım çiğe katlar. Ama aklı olmayan insan aklını düzgün kullanmayan insan yok der ya, bu seneye ben zammımı vermem yüzde 10'u, ondan sonra allah -Kerim'dir. İşte bu zahid değil. Asıl zahid nedir? Birincidir. Ne dedi? Rabbil Alemin sana dünyayı vermiş elinde. Ama diyor, bu dünyayı orta şekilde kullan, ifrat tefritsiz kullan, ben sana ahiret hayatını veririm. İşte zühd budur. Bu da ne, ne, kaç meselede olur? Üç mesele de olur. Birinci dedik, şeytan insanı bırakmaz. Bak, güç ve hücum. Bu nedir? Her insan ister gücü olsun, hücum olsun, Sultanı olsun, yani güçlü insan olsun. Yaşadığı ortamdan olsun, sözü yürüsün. Gücü olsun, ister malıyla, ister koltuğuyla, ister şöhretiyle, ister bir gücü olsun. Bu nereden gelir? Bu bir nefistir, istiyor. Sen bunu ne yaparsın? Bunu bırakacaksın. Şeytan bırakır mı seni? Bırakmaz. Çünkü şeytan insana ne yapar? Vasvasa yapar. Bak, ilk vasvasayı içime yaptı, babamız aleyhisselama cennette. Babamızdan anlamız. Hazreti Adem'den Hazreti Havva'ya. Aleyhümaselam. Ne dedi? Yeyin bir şey ağaçtan. Ne olursunuz? Ebedi kalanlardan olursunuz. Halbuki Allah Subhanahu Teala bu cennette Hazreti Adem'e dedi hiç yorulmak yoktur. Her şey istediğiniz gibidir. Sadece baharstan yemeyin. Sayısız nimetler bir tane yasak var. Ama şeytan geldi ayette dediği gibi yemin etti olara. Yemin etti olara. Hangi Arap surası 20 20 21. ayet Allah Subhanahu Teala bunu anlatıyor. Dedi olarak Allah Teala sizi nehyettirmedi bu ağaçtan. İlle ki siz ebedi kalıcılardan olacaksınız. Bir de yemin etti. Hazreti Adem de o zaman bilmiyor bir tane yalan der. Öyle bir şey başına gelmemiş. Zennedir her çeşmelekler gibidir. Cennette ya. Her çeşmelekler gibidir. O zaman ne yaptı? Unuttu. Raflate geldi. Burada alimler diyorlar işte her insan unutur gaflete gelir. Ne meselesine uymasın? Sultan cüc meselesinde insan ne yapsın? Bunu hırstan istemesin. Hırstan bunu istesen ne olursun? Hataya düşersin. Bunu Resulullah hayatına baksak, zahitlerin imamıdır. Allah subhanehu teala ne dedi? Resulullah bir rivayette dedi ki, Mekke'yi bütün dağlarını sana altın edeyim. Resulullah ne dedi? Ahiret istiyorum. Bütün peygamberler ahiret istemiştir. Resulullah'tan sonra ashab-ı kiram dünya hiçbir şey istememiştir. Hepsi ahiret istemiş. Hazreti Ebubekir Resulullah'tan sonra halifesidir. Çince adam neyi vardır? İçi sene hükmetti hiçbir şey yoktu. Vefat ettikten sonra çoluk çocuğuna bir şey bırakmadı. Hazreti Ömer keze, Hazreti Ömer Hafsa kızı, anamız. Diyor ki, ey babacım diyor, biraz daha güzel girin sen, yani elbiselerin daha şey olsa, nasıl giyinirim kızım diyor. Ümmetin mesuliyeti benim üzerindedir. Geçen derste anlattık Hazreti Ömer'in durumunu. Neden bunları tercih dünyayı? Halbuki Hazret Ömer'in zamanında Kisra'nın süvarileri, bilezikleri geldi. Hazret Ömer çuha verdi onu. Surayka'ya verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, vasiyeti üzere. Bu nedir? Zühüttür. Hazret Ömer vefat etti. Hiçbir şey yok uydur. Bir rivayette de borçludur. Hazret Osman zaten zengin iyidir. Hazret Osman zengin iyidir. O kadar zengin iyidir ki o kadar malını da veriyordu Allah rızası için. Dünya istemiyordu. Ahireti istiyorlardı bunlar. Resulullah dedi ceyş Üsür. Üsür ordusunu kim desteklese maddi olarak ondan sonra hiçbir şey ona zarar gelmez. Cünah bileşlese. Kim yaptı o orduyu destekledi? Hazreti Osman La yadurru. Üthmane bade yavmi şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra Hazret Osman'a zarar gelmez dedi. Hiçbir şey etkilemez onu. Günah da işlese Allah affetmiş onu. Hazret Osman sultanatı oldu. O da 10 sene hükmetti. Ama ne oldu? Hiçbir dünya meselesi yok uydur. Hayatına baksan Hazret Osman önceden halife olduğu zamanda eşit iydir. Abdurrahman ibn Avf Sahabelerin en zenginidir. Ama neydir? En zahididir. İfrata gitmemiştir. Hatta sultanda öyle zühdediyordu. Makamda, cahda. Altı taneden biridir. Hazreti Ömer şurada bıraktı onu. Ne dedi? Hemen çekildi. Dedi ben istemiyorum. Size kalsın. Şans biraz daha azalsın. Neden azalsın? O beş tanenin arasında. Bir tane çekildi, beş tane kaldı. Ondan sonra o sünnetten sonra diğer sahabeler de çekildi. İş kaldı Hazreti Ali'den, Hazreti Osmanlı arasında. Ve bu neden gelir? Zehd, zühdten gelir. Abu Zer radıyallahu anhu dedi ya Resulullah, bana de imaret ver. Her çeşitli Resulullah tayin ediyor bir yere vali olarak. Ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya Abu Zer dedi, sen zayıfsın, taşıyamazsın beni. Tamam dedi ya Resulullah. Yemedi niye taşımamam? İma Tamam diyor Resulullah dedi. Halifeler zamanında geldi ona imaret. Al dediler filan yeri taşı dedi. Taşıyamam ben dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana vermedikten sonra ben istemem onu dedi. Bu nedir? Züvüttür. İşte sahabeler bu konuda zahidiydiler. Neden zahidiydiler? Sultan, makamca cah. Bunlar insan züvd yapması lazım. Bunlar elinin ardiyle lazım. Onun için İslam fıkhında halife isteyene verilmez. Bizim gibi değil bugün de demokraside. Sen kendini başkan, başbakan, bakan adayı koyursun seçiyorlar seni. İslam'da bir tane başkan adayı koysa onu onu, onu seçmezler. İşte Abuzer dedi ya Resulullah bana ver. Dedi hayır ya Abuzer. Bunu sorana verme, vermeriz dedi bunu. Şeriat devletinde kadı bile hakim Kadı bile istesen olamazsın. Halife seni kadı olarak seçer, heyet seni kadı olarak seçer. Kadı nedir? Aslında her alim kadıdır. Bir gene gelip diyemez ya ya emirül müminin ya halife ya başkan devlet başkanı gel beni kadı tayin et. Ne olur? Halife ona der, sen kadısın. İşte İslam'da isteyerek olmaz bu. Halife de isteyerek olmaz. Halife de isteyerek olmaz. Ümmet seçer onu. Onun için Hazreti Ali'yi gelerken seçmeye Hazreti Osman'ı şehit ettiklerinden sonra haliciler geldi seçme hayır dedi gidin başkasına istemiyorum dedim bunu. Zordan dediler mesuliyettir biz seni konseyi sana ne yapıyor? Emrediyoruz. Senden başka yoktur ehlbına. Sen olacaksın. O zaman mecbur kaldı, kabul etti. Yoksa dedi istemiyorum da. Şimdi buradan bu meseleden neyi anlamak istiyoruz? Şunu anlamak istiyoruz. Yani bütün Müslümanlar ellerinin ardıyla reddetsiler, kim başımızda olur? Munafıklar mı? Hayır, öyle de değil. Bunun dengesini bulacağız. Bunun dengesi nedir arkadaşlar? Bunun dengesi ne? Bakan da ol. Başbakan da ol, devlet başkan da ol, idarede müdür ol, patron ol, şirketin olsun. Bunlar hepsi mubahtır. Ama bunu için çaba gösterme. Yani hayatını ne adama. Bu bir vesiledir. Hedef değil. Hedef nedir? Allah rızası ahiret. Müminin hedefi budur. Ama şeytan gelir, sana yer geçir. Hedefin ne olur? Hedefin koltuk olur. Bu sefer ahireti unutursun. Yani bir şey bir şeyin üzerine şey bir şey bir şeyin e, vast şeyine olmasın. Sebebiyle olmasın. Bir şey yaparsan bir şey terk etmemen lazım. Bir şey yaparsan bir şey yıkmaman lazım. İfrat tefite gitmemen lazım. Tamam sen güç üstte, işte, makam üstte, işte, muvki üstte işte olur. Ama vesile. Hazreti Yusuf ne dedi? Dedi ben istiyorum beni koy hazinenin başına. Neden? Önce Alimler diyorlar Hazreti Yusuf ehlidir buna. İkinci Hazreti Yusuf himmeti niyeti değildir koltukta otursun akşam ketsin. Hüküm sürsün. Niyeti o çafir olan melikin kralın malını düzgün kullansın. Buradan davet bir vesilesi olsun. Hedef bu. Hedef koltuğu değil. Onun için sen koltuksun. Çaba gösterebilirsin ama ahiret hesabını olmasın, ahiretin elden gitme hesabını olmasın. Bu çok önemli meseledir. Evet, ikinci mesele, ikinci mesele, insan oğlu mal vasaltanat çimin yanında istememen lazım, mesullerin yanında. Yani güclü insanların yanında. ister devlet başkanı olsun, ister bakan olsun, ister e, köy ağası olsun, ister e, patronlar olsun, zengin adamlar olsun. Bunların yanında mevki makam istememek lazım. Bunda zühd olmak lazım. Çünkü şeytan giriş noktalarını biliyor. İnsanoğlunun nefsinin giriş noktalarını biliyorlar. Özellikle alimler ne olacaklar? Bu konuda zahid olacaklar. Onun için alimlerimiz demişler sultanın kapsı fitne kapsıdır. Orada alim cirmemesi lazım. Neden? Çünkü girersin oraya, sultan sana mevki ma makam verir. Bu sefer ne olur? Sultanın heybetinden utanırsın, mahcup olursun. Bir emir bilme'rufa'nın önkerde ne olursun? Cerik kalırsın Yavaş yavaş insan ne olur? Alışkanlık haline gelir, o zaman fitneye düşersin. Sultanın istediği gibi şeyleri yaparsın. İşte bu konuda da nedir alimlerimiz diyorlar? Mevki makam hakkında insan oğlu uzak durması lazım. Yani sözün özü güçlü insanların yanında yer almamak lazım. Özellikle insan oğlu kendine güvenmiyorsa. Çünkü her o güçlüdür. Mevuki olarak cüclüdür, maddi olarak cüclüdür. Sen onun yerinde yer alsan bir sefer süsmak zorundasın. Onun için en güzel örnek de burada nedir? Alimlerdir. Özellikle bugün de bu bizim dönemimizde gördük bulardı. Bizim nesil. Bizden önce de başladı. Bizim nesil ve bizden sonra da bu var. Neden? İşte zalim sultanların yanında yer almak yan tağutların yanında yer alıyor. Bugün de tağut alimleri de var. Ulemeler tağutların yanında yer alıyorlar. Ondan sonra tağut çün ne yaparlar? Fetvalar cahizdir. Onların i̇stediklerine göre onunla ne yaparlar? Tartılır. zorundasın. Neden? Onun girdin mevkiisine, makamına bu sefer korkacaksın. Ondan dolayı zahit alimler Ha? Evliyaullahlar her zaman sultanın kapısından uzak durmuşlar. Velev ki o sultanlar salih iselerde. Uzak duracaksın. Ne zaman istiyorsan güclü olacaksın dışarıdan konuşacaksın. Onun için birçok alim işkence yemiş bu konuda. Birçok alim mahpushanede ölmüştür. Kimin gibi? Abu Hanife gibi. Abu Hanife Allah rahmet eylesin mahpushanede öldü. Niye? Halife dedi ona gel Kadil Kudat ol. Kadilerin başı ol. İslam devletinde. Hayır olmam dedi. Fakittir. Biliyor zühd nedir. Çünkü sen Ömer bin Hattab olsan ben senin yanında olurum. Ama Ömer bin Hattab değilsin. Ömer bin Abdülaziz de değilsin. O zaman ben senin yanında olsam susmak zorundayım. Onun hiç olmadı. İşkence veririm. Olmadı. Mahpusana yatarım. Olmadı. Hatta mahpus bile Allah'ın emrini bitirdi. Birçok halife İmam Malik aynen Ebu Cahfer'l-Mansur onu kırpacıladı. Yine olmadı. İmam Malik'e dedi senin muvatta kitabını bütün ümmete ferz edin Kur'an'dan sonra bunu okusular. Hayır dedi. Olmaz dedi. Gel benim yanımda ol, gelmem dedi. Kırbaçladı onu. İmam Şafii Hakeze. İmam Ahmed Hakeze. Kırbaçlandı. İki sene işkence yedi. Mahfushanada yattı. Sultanın yanında olmadı. Onun için sultanın kapsından uzak duracak alim. Ehli sünnet alimleri her zaman uzak duracak ki hakkı konuşsun. Ama nefis ne yapar? Bunda zorlar seni. İşte ne yapacaksın? Zübd edeceksin. Züd nedir? Makamdır. Sultan seni halife İslam devletinde tercih etmişler. Fa keyfe bu günde İslam'ın düzeni değil, tagutların yanında alimler yer alıyorlar. Aslında bu alimler şeytana uyan alimlerdir. Velaki içinde meşhur alimler de varız. İşte bugün günde Suriye'de görürüz Butun'in halini. Buti ilmi var ama ilmi de Allah şaşırmış onu. Ne yaptı? Buti, bugün de Başar Aset'in şeyini veriyor, fetvasını veriyor. Bak o kapıda kimdir ya? Fet, Başar Aset'in neyini veriyor? Fetvasını veriyor. Ne fetvasını veriyor? İşte diyor bu zalim değil, bu iyidir, siz yanlışsınız halka diyor. Bugüne kadar, bu 8 aydır, 9 aydır, 10 bin tenden fazla insan ölmüş, hala Buti onun yanında yer alıyor. Bu nedir? Bu bir nereden geldi? İşte bu zühd sultanın yanına. cire gire yanına işte neye düşersin? Bu hataya düşersin. Onun için zahidler, alimler, sahabeler dedik nedir? Bunlardan uzak durmuşlardır. Üçüncü zühd meselesi insan yiyecek, içecek, giyecek de zahid olacaktır. İsrafa gitmeyecektir. İsrafa geçsen ne olur? Şeytan buradan gene giriş yapar. Bak Allah Subhanehu ve Teala demiyor yeme, içme, giyme. Tam tersine. Allah diyor bu nimeti içime çıkarttım insanoğluna? Kim haram kılabilir bunu? Kimse kılamaz. Allah niye yaratmış bu nimetleri? Bizim için. Bunu yiyeceğiz. İçeceğiz, ama ne yapmayacağız? İsraf etmeyeceğiz. İsraf ettiği ne olur? Zühdün tersi olur. O zaman zühd nedir dedik. Zühd asıl da araba yolda giderken ne araba, araba ne kadar lukus arabaysa içinde mozotu benzini olmasa, yakıtı olmasa he? o araba ne yarar? Çukuruşa değmez. Çık kuruşa değmez. Seni çölde bırakmışsa neye değer o? Hiçbir şey değmez. İtlesen itleyemezsin. Yerinden kıpırdamazsın. Ama o yakıt, bir litre yakıt dünya kader senin için umittir. İşte o zühüt sırat-ı müstakim üzerinde olsan bile amelin salih olsa bile zühüt olmasa amelin neye yarar? İsraf tef götürür götürürsen. Şimdi biz israf... İfrat ve tefrite de geleceğiz. Bu çok önemli meseledir. İşte ondan dolayı zühd meselesinde hakiki zahitler ne yaparlar? Ne aç kalınlar ne karnılarını tıpatıp doldururlar. Neden? Çünkü herkisi de israftır biz dedi. İşte asıl mesele buradadır. Zühd arkadaşlar asıl zühd Asıl zühd nedir? İfrat tefhite gitmemek lazım. Bunun fıkhını bilmek lazım. İşte bunu da ümmette kaybedenler var mı? Hem de çok var. Onun için zühd hakkında iki görüş var. Pardon, hatta üç görüş var. Biri zühdü inkar ediyor. Öyle bir şey yoktur İslamiyet'te diyor. Zühd nereden gelmiş bize? Bu zillerden ha eski milletlerden gelmiş. İslam'da zühd diye bir şey yoktur. Tabi bunu diyen ifrete getirmiş. Neden ifrete gitmiş? Çünkü bir sürü ayet, hadis var. Resulullah'ın hayatı var. Bugüne kadar alimlerimiz onu ne gösteriyorlar? Örnek gösteriyorlar. İkinci görüş, her şey zühd'tür diyor. Yemiyor, içmiyor, yen, içenleri de kınıyor. Bu ne yapmış? Tefrit etmiştir. Haddini açmıştır. Orta yol nedir? Ehli sünnet yolu. Sahaba yolu, tabi'in, atiba u tabi'in, dört imam. Bugüne kadar gelen bize hakiki zühdtür. Şimdi zühdü kim üstlenmiş? Aslında ehli sünnet, dört imamın hayatına bakalım. Tam zahid, dört imam tam zahidiymişler. İmam Abu Hanife, Bizim Hanefi mezhebinin imamı, Allah rahmet eylesin. Onu. İmam Aba Hanife neymiş? Büyük taciriymiş ya, kumaş taciriymiş. O zaman da kumaş taciri en büyük ticarettir. Bugün de nasıl bir denle şey mankul e, ticareti yapıyor, arazi alıp satıyor, ha? Yani mutahittir en büyük tacirlerden sayılı. O zaman da kumaş Ticareti en büyük ticaretiymiş. Zenginiymiş. Elbisesi de girermiş. Güzel de girermiş ama zahidiymiş. İfrat teflite gitmemiştir. Üç tane bilirsiniz. Üç tane genz gelir. Resulullah'ı sorarlar Resulullah'ın hanımlarından, ashabından nedir bu Resulullah'ın hayatı, cünlük hayatı nasıldır? İşte anlarlar ne derler? Bakarlar yani hoşlarına gitmez çok Resulullah'ın hayatı. Biz Resulullah'ı daha yemez, içmez, yatmaz sanıyorlar. Ne derler? Biri diğer vallahi ben hep gece namaz kılarım. Hiç geceler uyumam. Birisi der her zaman ben oruclu olurum. O birisine der ben hiç evlenmem. Resulullah'ın kulağına gider bu laf. Ne der Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Der duydum böyle diyorlar. Ben bak evleniyorum, evleniyorum çok evleniyorum. da. İslam dört evliliği bize izin vermiş. Evlenmek nimettir, zinettir. Sonra diğer ben yiyip içiyorum da, yatıp kalkıyorum da. Bu benim sünnetimdir. Kim sünnetimden üst çevirse benden değil. Femen rakibe an sünneti faleyseminli. Sünnetimden üst çeviren benden değil. Yani benim milletim üzerinden değil. Gitsin kendisine bir şemsiye bulsun. Onun altına girsin. Ne kadar ince bir nokta. O zaman nedir asıl zühd? Burada bakacağız. Dedik ki zühdü kim üstlenmiş? İslam'da asıl ehl sünnet. Zühdün imamı önderleri Resulullah'tır. Ondan sonra ashab Tabiin, tabeinin etba o imam bugüne kadar bize geliyor. Bizim kitablarımızda elhamdülillah zühd diye çok var. Ama ehli sünnetin içinde bir grup bir fırka çıkmış, kendilerine ad vermişler. Nasıl bugün de cemaatler var, fırkalar var, cemaatler var. Her şey kendine bir ad veriyor. Bunun da bir mahsuru yoksa eğer taassub babine girmese. Bu cemaatlerde İslam'dan zühdü almışlar. Bak İslam cemaatinde biz niye ehli sünnete davet ediyoruz? Cemaate davet etmiyoruz. Hangi cemaatte oluyorsan ol bir mahsur yoktur. Yeter ki içine taassup koyma. Bütün cemaatler bugün de Türkiye'de alsak, İslam aleminde alsak her cemaat isim vermek istemiyoruz. Her cemaat İslamiyeti bir içi şeyde sıkıştırmış. İslamiyet budur demiş. Bir tanesi siyasette sıkıştırmış. Bir tanesi eğitimde sıkıştırmış, bir tanesi ibadette sıkıştırmış, bir tanesi takvada sıkıştırmış. Hepsi doğrudur. Hepsi doğrudur ama hepsi bir arada olması lazım. birisi birisinin hesabına olmaması lazım. Bunu yaparcan ondan bırakmamak lazım. Onu yaparken o birisini bırakmamak lazım. Dengeli gitmek lazım. Bunu nereden öğrendik? Ehli sünnet şemsiyesinde. Ehli sünnetin de imamı kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve Şimdi zühd meselesinde de bir grup zühdü üstlenmiş. Bir daha ne yapmışlar? Adını değiştirmişler. Mahsuru var mı? Onun da mahsuru yoktur. Değiştirmişler. Adını değiştirmek mahsuru yoktur. Zühd değil, tasavvuf demişler. Mahsuru var mı? Hayır yoktur. Ama bizim kalbimize daha hoştur Resulullah'ın verdiği isim. Ama alimler diyorlar, mahsuru yoktur. Tasavvuf diyebilirsin ama özelliği olan mahsur ne dedi? İçeriği değişilmez. İçeriği değişildi ne olur züdün? İster züdün kralı diye ona içeriği değişse ne olur? Olmaz. İş musamma ile değil. İş amelde dır. İsimle değil, ismin taşıdığı musamma iledir. Yani anlamını taşıyan meseleydendir. Onun için tasavvuf dedikleri grupta. Bunlar da çok güzel başlamışlar, böyük imamları. Ondan sonra cehaletten, bidatten içini boşalmışlar. içine ne koymuşlar? Ters şeyler koymuşlar. Onun için biz gelsek tasavvuf imamlarına, tasavvuf imamları zühdü, önce biz dedik zühd nedir? Zühd dünyaya geçici gözle bakacaksın. Bunu Resulullah bize bela anlattı. Abdullah İbni Umar'ı dedi ki, sen dünyada ol, sanki yolcusun. Yen yani musafirsin, Yen yani garipsin. Garip dedik. Ne oldu? Geçici yerde gariptir. Her anda işi kolaylaştı gider. Yolcu nedir? Yolcu havaalanında yani, da, yolda ne yapacak? 5 dakika, 10 dakika, 1 saat ondan sonra yolcu yoluna gerekir. Oraya yatırım yapması nedir? Abestir. Onun için biz dünyaya ne bakacağız? ihtiyacımız kadar. Onun haricinde ahireti ön plana çıkartacağız. Asıl zühd budur. İşte imam, tasavvufun imamı kurucularından Cüneydil Bagdadi rahimahullahu teala. Bu hakiki mutasavvuf ehlidir. Hakiki arif billattir. Hakiki İmam Zahitlerin imamıdır. Ne diyor? Diyor ki, اَزْزُّهْدُ ve الدُّنْيَا وَمَحْوِ اٰثَارِهَا مِنَ الْقَلْبِ Diyor ki, zühüd budur. Cüneyd-i dedin dediğin tasavvuf ilminde akan sular durar. Onun için şeyh İslam ibn-i de Cüneyd'i çok sever, vazayar ve itibar eder ve sözünden her mal şahitlik getirir. Neden? Çünkü şatahatı yoktur. Hakiki, İslam'ı, ehli i sünneti, tasavvufu temsil eden odur. Ne diyor İmam Cüneyt? Diyor, zuhud odur ki dünyayı küçümsersin. Dünyayı küçümsersin. Kuçumsemek nedir? Ben dünyayı kalbimde değil, elimde tutuyorum. Budur kuçumsemek. Dünya bana hakim değil, ben dünyaya hakim. Dünyayı kuçumsersin. Sonra ne diyor? İzini de dünyanın kalbinden silersin. Çünkü çok insan var, oruç, oruç ibadetini zorla tutuyor. Ama kalbinde oruç tutmuyor. Her zaman saate bakar. Biz biliyoruz. Var böyle imanı zayıf olanlar. Oruç tutlar Ramazan'da sabahtan iftara ne konuşuyorlar. Akşam ne yeriz? Nerede yeriz? Ne ismanladık? Kalpte sili orucu neyle? Sadece oru, açlık, susuzluk Resulullah diyor olarak kalıyor. Ama asıl mu'min ne yapar? Oruc oldu, bitti, orucum ben. Yemek adı bile aklına gelmez. İşte asıl oruç budur. Mu'min orucu nedir? Budur. İşte bu asıl zühütte Cüneyd diyor ki dünyayı ne yapacaksın? Dünyayı küçü, elinde küçümsersin dünya bir şey değil. Nasıl eline aldın bir kalemi, bu kalem nedir ya? Hiçbir şey değil benim. 50 kuruş alırım. Ben. Çok önemli bir şey değil. Ama eline bir altın tutsan böyle tutmazsın, böyle tutarsın onu. Neden? Önem veriyorsun. Dünya kalem bile, 50 kuruşu. At gitsin. Ama bunun izini de kalbinde de sileceksin. Ama kalbinde kalsaydı atsan ne olur? Çok zahidler var dedik ki oruç gibi, dünyayı dünya yapmıyorlar zahid ama kalberinde işliyor o dünya. Hep akılları dünyanın keyfi safasındadır. İşte Junid dediği budur. İbrahim ibn Edhem, el Garufu Billah mı ne İbrahim ibn Adham bu da evliyaullahlardandır, Allahlardandır. önde gelenlerdendir. Ne diyor bu zat? Allah rahmet eylesin dür ki ez-zuhdu faragul kalbi min ed-dunya zühd budur kalpten dünyayı çıkartacaksın yani alan kaplamayacak dünya ama bu değil ki ben aç yaşayayım. yaşayım Abdurrahman ibn Avf sana örnektir ondan eden on 10 cennete müjdelenen birisidir dünya elinde onun için geçen derstedir ki Abdullah el-Muvakked dediler zahit Dedi ben zahid değilim. Zahid olan Ömer İbni Aziz Aziz'dir. Dünya geldi ona, o dünyayı elinde tuttu. Kalbinde tutmadı. Ben dünya gelmemiş ki zahid olayım. Belki değişirim İşte asıl zühüd budur. Sonra ne diyor? Diyor ki zühüd odur ki dünyayı elinde tutarsın. E, kal dünyayı kalbinden çıkardırsın Elinden değil. Şimdi bunu İbrahim ibn Edem. Dünyayı kalbinden çıkardırsın elinden değil. Adam var elinden çıkardır ama kalbine yapıyor? işliyor onu. Gidemiyor. Ben zine yapamıyorum. Ama aklım fikrim he güzel kadınlar yanındadır. Ben içki içemiyorum ama içkiyle kalkıyorum oturuyorum. E bu ne oldu? Bu zühüd değil. Zühüd nedir? Kalbinden sileceksin bu meseleyi. Kalbinde yer kaplamayacak, hard diskinde yer kaplamayacak, boş dosya olacak. Kadın dosyası boş dosya olacak. Elinde var ise dosyan, halal dosyan onlardan iktifa edeceksin. Yetineceksin. İşte ne diyor İbrahim İbni Edem diyor, bu da ariflerin zühdüdür. Bu da zühd, mukarrabinlerin zühdüdür. Mukarrabin nedir? Allah'a yakın olanların, bu da zühdün en yüksek derecesidir. O da nedir? Allah'tan başka hiçbir şeyi görmemektir. Ne demek Allah'tan başka hiçbir şeyi görmemek? Şimdi bunu da çaptı. Bazı cahiller bunu da saptırıyorlar. Allah'tan başka, yani Allah'ın, Allah nerededir? Cennetindedir. Biz neredir? Ebedi hayatımız neredir? Cennettir. Cennetten başka bir şey görmememiz lazım. Çünkü cennete girmek için Allah rızası lazım. Allah'ın yanında olmak için cennete girmek lazım. Onun için İbrahim ibni Edhem hakikaten buna ne ad vermişler? El-arifu <gülüyor> billah. Hakkıyla Allah'ı tanıyanlardandır bu. İşte bu İbrahim İbni Ethem'in sözüdür. Demek ki zühüd nedir? Arkadaşlar hakiki zühüd kalpte olacak elde değil. Elim boş olabilir dünyadan ama dünya kalbindedir. Hayır, dünya elimdedir, kalbimde değil. İşte Umar İbni Abdülaziz gibi. Benim param var ama o para beni azdırmıyor. Haddimi aştırmıyor. O parayı ben kontrol ediyorum. O para beni zorluyor. Elimdedir, zorluyor beni. Git bunu yap, bunu yap, yapmam diyor. Çünkü o neden? Kalbimde o şey yoktur. Kalbim o parayla meczul değil. Demek ki burada şeytan beni kontrol edemiyor. Ondan dolayı işte arifler, zahitler alimler ne diyorlar ki? Allah'ın rızası almak nedir? Hedeftir. Vesile nedir ona? Zühüttür. Vesile ona zühüttür. Zühüttün, zühütten Allahu Teala'ya varılır. Zühdün de şerti nedir? Zühdün de şerti nedir? Dünya elinde olacak, kalbinde değil. Zühd dedik nedir? Meşru'tür. Bir sahaba geldi, dedi ki ya Resulallah, neden diyoruz meşru'tür? Çünkü bir fırka diyor, öyle bir şey yoktur zühdünün. Bunlar yanlış yapıyorlar. Bir sahaba geldi diyor ki Ya Resulallah dedi bana bir şey söyle ki yapayım onu Allah sevsin beni. Bir şey de söyle ki bana yapayım onu insanlar sevsin beni. Uyanık bir sahabedir. Hem dünyaya hem ahirettiz tür elde etsin. Güzel bir şey mi? Evet güzel. Çekilmeyelim. Güzeldir. Ne zaman Allah rızası için her şey olsa her şey güzel olur. Dünya da güzel, ahirette güzel. Dünya da bir nimettir. Ama ne kullansak? Dedik ifrat tefriçsiz kullansak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İzhed fiddunya yuhibbuk enler. Dünyada zühdet. Allah seversen. E pardon. fi fiddunya yuhibbuk Allah. Dünyada zühdet. Allah teala seversen. Yani dünyayı elinde tut, kalbinde değil. Kim seversen Allah Teala sever. Dur vazh hat fi eydin nasi yuhibuka. İnsanların elindekine de göz dikme. züdet. İnsanlar severler seni. Şimdi bir tanesi ben bir tanesine gideceğim. Eyüp kardeşe her gün desem Eyüp bana para verir misin? Eyüp bana bu ihtiyacım var. Eyüp senin pol paran var, bunu verme. Her zaman istesem ne olur ben insanlar? Bakarlar senden. Ama ben hiç Eyüp'ten istemesem, ihtiyacım halinde de ne olur ben? Eyüp'ün gözünde yücelerim. Bak Resulullah formüllettesini vermiş bu işin. Dünyayı elinde tut, kalbinde değil Allah seversen. İnsanların malındekini gözlük dikme. İsteme. He? Ne gelse eyvallah dersin. O zaman insanlar seversin. Zühdet. Yetin elindekiden. Mevcut olanlarla yetin. İşte bu, bu ve bunun gibi birçok ayetler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde anlatıyor. Neyi anlatıyor? Ee, şeyi anlatıyor. Ee, nasıl, dünya nedir? Matahtir. Dünya güzel bir şeydir. Ama nedir bu güzel bir şey? Bak dünya diyor zinettir, Evlet zinettir, kadın zinettir, mal zinettir. Bazı ayette fitnedir diyor. İşte alimler diyorlar ne zaman fitne olur? Ne zaman sen onlar için çalışsan. Ne zaman zinet olur? Oları da Allah rızası için yapsan. İşte formülü budur. Ben en güzel kadını istiyorum evleneyim. Allah rızasını ise. Bu ibadet oluyor. Ama kadın benim olsun ise bunun olur? Fitne oldu bana Meşakkat oldu. Malım var. Allah rızası için ise o mal, o nedir? Nirmettir. Zekatını verirsin, bilmem neyini verirsin, onu verirsin, bunu verirsin. Ama şey ise Allah rızası içinde ise ne olur? Fitne olur. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Fe inne'd dunya hulwatu Diyor ki dünya güzeldir, tatlıdır, yeşildir. Khadira yani süslüdür, püslüdür, güzeldir, nefse hoş gelendir dünya. Allah ve inna Allah müstahlifukum fiha. Allah subhanahu wa taala sizi ne koymuş bura? İstihlaf etmiştir. İstihlâf nedir? İstihlâf nedir? Sizi buraya mirasçı koymuştur. Vecaleti size vermiştir. Neye vermiştir? Vecaleti size vermiştir. Siz Sizin elinize emniyet etmiş, teslim etmiştir. Fe yanzirû keyfe te'melûn Baksın siz nasıl tasarrufat edersiniz? Nasıl yetinirsiniz? Bu dünyayı da nasıl arışveriş edersiniz? Demek için ne, ne demek istiyor? Bu dünya imtihan tarlasıdır. Kontrol tarlasıdır. İşte orada Resulullah'ın tavsiyesi geliyor. Fetteku dünya. Dünyadan sakın. Takva dedik nedir? Allah'tan, Allah'ın azabıyla kendi arasında bir ne koyarsın? Set. set koyarsın. İşte diyor bu dünyaydan sizin aranıza bir set koyun. Çünkü bu dünya köprülüdür. Yen yani cehenneme yen yani cennete. Çünkü bu dünya nedir? Ne kadar kötüyse de alimler demişler dünya ama bütün yönüyle kötü değil. Çünkü dünya ahiretin neydir? Tarlasıdır. Burada ne orada onu biçersin. Bu Dünyanın en güzel tarafı da budur. Tarlayı güzel kullan, ahirette güzel kazanırsın. Onun için dünyanın her yeri mesmum değil. Velev ki çok ayette zemmediyor. Dünya Allah rızası için olsa nimettir. Nefis için olsa nikmettir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor اتقوا الدنيا واتقوا النشاء Dünyadan sakının bir de kadından sakının. Çünkü devam ediyor. Diyor kadın ilk fitne İsrailoğlu oğlu içine o da nedir? Kadındadır. Demek ki dünyada ne o fitneleri var? mal, salt şöhret bir de kadın. En şiddetlisi kadındır. Resulullah'ın dediği gibi. Onun için kadından ne yapacaksın? Fitnesinden uzak duracaksın. Onun için Allahu Teala şer'inde kadının bütün neyini kapatmış, bütün kapıları kapatmıştır. Bunu iman edenler anlar. İman etmeyene zor gelir, yeni imanı zayıf olana zor gelir. Bugün de biz siyerde okuyoruz, bakıyoruz kadınlar denecekler nasıl haşir neşirleri nasıl sınırlıyım ise bize bu zor geliyor. Ama Allah Teala yaratmış, biliyor de ne doğru olur. Onun için bütün kapıları kapatmıştır. Nasıl elektrik dedik, elektrik var, nöter var, kisi birbirine yaklaşsa ne olur? Sigorta atar. Bunu icat eden ne yapmış? Kapatmış kisi, ayırmış birbirlerinden hiç birbirlerine yakın gelmezler. Ama insan oğlunda öyle değil. İnsan oğlu bunun her şeyini kapatmıştır. Allahu Teala kokusu bile caiz değil. Bir kadın diyor Resulullah. Koku sürse erkekler kokusunu alsa cennetin kokusunu almaz o kadın. Ve lüğü kokusu bu kadar bu kadar mesafeden alınır. Demek nedir? Bizim şeriatimiz her şeyi ayırmıştır. İşte ondan dolayı Resulullah da dedi, sen dünyada ey Abdullah yolcu gibi ol. Misafir gibi ol. Garipsin çünkü. İşte o nedir anlamı? Bu zühdün tanımı budur işte. Hakiki zühdün. Onun için biz zühdün hakiki anlamını anlamamız lazım. İfrat, tefite yetmeyelim. Bak mutasavvıfların da imamı, imamları ne güzel açıklamışlar. Hakiki zühüd nedir? Hakiki zühüd dünya sevgisini kalipten çıkartıp elde tutmaktır. Ondan dolayı alimler zühd meselesinde birçok sözleri var. O sözlerinden de birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, İmam Tirmizi zühüd kitabında hasen bir hadisle Rivayet ediyor. Diyor, zahid olan اَزْزَاهِدُ فِي الدُّنْيَا لَيْسَ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا اِضَاعَةِ الْمَالِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada ölçüsünü veriyor bize. İmamların, zahidlerin imamı. Diyor zahit zahid adam odur. Bu dünyada zahidlik o değil ki Hala, halalı, haramı haram kılmak ve malı ziyan etmek değil. Fakat zahid an يكون بما في يد الله اوسق منك بما في يدك. Dersin öncesinde dedim ki patron meselesinde. Diyor ki zahid hakiki zahid budur ki halal, hakiki zahid budur ki Allah halam kılmış kılmışsa haramdır. Ha? Yani malı, malı istemiyorum ben, mal kazanmıyorum. Bu zahidlik değil. Zahidlik Resulullah diyor budur ki Elindeki maldan daha güvenilir Allah'ın elindekidir. Bilmem anlatabildim mi Mustafa? Yani o patron meselesini biraz önce söyledik. Yani bu dünyada Allah sana vermiş, koltuk vermiş, mal vermiş. Ama bu nedir? Geçicidir. Hakiki kalıcı, koltuk, mekan, kadın, mal, evlat, zürriyet hepsi nerededir? Kalıcı hayatta cennette. Ama bunu biz göremiyoruz ama cuvanıyoruz. Demek ki Resulullah'ın e, vasiyetiyle hakiki zühd nedir? Budur. Ondan dolayı İmam Menavi Feyzul Kadir kitabında Cami'us Sahih'i şerh ederken İmam Menavi meşhur bir alimdir. Aynen mutasavvufta da imamdır. Diyor ki zühd o değil ki فَلَيْسَ الزُّهُدْ el بِالْمَالِ bil, bil Diyor, zühd o değil ki maldan tam uzak durasın. Ben istemiyorum mal. Mal fitnedir, istemiyorum onu. E kadın da fitnedir, istemiyorum onu dersen ne olursun? Geçer kalırsın. Resulullah diyor, kim benim sünnetimden değilse, benim değil. Benim sünnetimden üst çevirirse. Onun için bugün de bir, bir diyor, ben kendimi vakfetmişim, Allah rızası için evlenmiyorum. Bu bid'attır. Resulullah'ın nas hadisiyle. Bir de ne demiş ben istemiyorum, fakirim. Mal istemiyorum. Bu bir adtır. Resulullah'ın nas hadisiyle. Resulullah da el ne ile kazanıyordu. Ondan dolayı İmam Menevi diyor bu değil. Benim yanımda mal oldu, olmadı aynendir. Fark etmez. Bunu demek cahilin sözüdür İmam Menevi diyor. Kalbin ona eee olmamasıdır. Yani ben parayı alacağım, kazanacağım. Çünkü parayı kazanmasam ben ne olur? İnsanlara rezil olurum. Elimi açarım. Bunu İslamiyet yasaklamıştır. Onun için Resulullah el yedül Ya hayrun min şufle Yüksek el a, a, a, a, alçak elden daha hayırlıdır. Yani insan aziz olacak. Bir gün bir sahaba geldi, Resulullah elini uzattı. Sahabe tereddüt etti elini vermekte Resulullah. Resulullah aldı elini dedi niye tereddüt ettin? Dedi ya Resulullah ben çiftçiyim. Elim çok serttir iyi gibidir. İstemedim senin elini sıkım, verim sana. Resulullah dedi, tuttu dedi. Bu eli Allah ve Resulü sever dedi. Neden? Çalışan eldir. Çalışan el. Hazreti Davud diyor Resulullah Çalışırdır, kendi emeğiyle yerdir parayı. Onun için yoktur İslamiyet'te ben bir köşeye çekeyim bana sadaka versinler. Böyle bir şey yoktur. Bu rezilliktir. Ha, ne zaman sadaka alabilirsin? Bir zamana kader. Ben ilim talep ediyorum, fakir, fukarayım, ben ey, ama ondan sonra çalışacaksın. ki, Abu Hanife, böyük imamlar neydir? Hepsi ticaretleri vardır, hepsi çalışıyordurlar. Onun için yoktur böyle bir şey. İşte İmam Mevlavi bunu diyor. Ondan sonra İmam Mevlavi diyor ki: "Resulullah Zahidlerin önderidir. Et yerdir, tatlı yerdir, bal yerdir, kadınları severdir, evlenirdir, koku severdir, güzel elbise girerdir. Ama diyor bunları aldı ifrat tefritsiz. Ondan dolayı "Ve iyake ve zühd ruhban" sözünü muniiden bitiyor. Yür sakın ha, ruhban zahidlerine, onlardan sakın. Ruhban zahidleri nedir? Bizim tasavvuf ehlinin bir kısmını zulmetmeyelim, bu girmiştir tarihte. O da nedir? çekeller dağlarda yaşarlar, rahiplerci. Var bir günde tasavvufta da, çekmiş köşeye ne çalışıyor ne bir şey ediyor, üzeri pis pinti neymiş bu? Abidiymiş. Oğlum, nere abidi? Hazreti Ömer 5-6 tane adam gördü. Camide namaz kılıyorlar. 5 vakitin haricinde döydü attıya dışarı oları. Dedi 5 vakitin haricinde istemiyorum burada olacaksınız. Niye dediler, dedi niye siz buradasınız? Dedi biz ibadete ne yürüsünüz Dedi bize işte veriyorlar sadaka. Attı dışarı. İslam bunu emretmiyor. İslam emrediyor. Çalışacaksınız. İşte imam menavi ve beyük zahid tasavvuf ehli ilmi Tesavvufu böyle anlamıştır. Onun için biz yanlış şey yapmayalım. Bir imam da Umar İbn Üsman el Mekki bu da imam tasavvufçularda imamdır. Diyor ki bil ki elem enne ra'sü zühd ve fi'l kulub ve hu dunya ve istizgaru. Diyor ki zühdün ana meselesi aslı diyor kalptedir. Elde değil, kalptedir. O da nedir? Dünyayı küçükser, önemsersin. Budur diyor. Neyle bakacaksın ona? Zühd gözüyle bakacaksın. O değil ki ben dünyayı istemiyorum. Bu da iyidir. imamların imamı tasavvufta Şeyh Abdülkadir'l-Geylani kattesallahu ruhahu ve sırrahu Bu nedir? Hanbeli alimlerden en büyük vaazçi ve Selefi bir alimidir. Selefi salihine uyan bir alimlerdedir. Dört imamın peşinde giden bir alimidir. İtikadı ve ameli İmam Ahmet gibidir. Ama tasavvufta da imamidir. Ama yok bu tasavvufçular gibi. Şimdi batıl tasavvufçular gibi tarihte bütün iyi insanları kendilerine mal ediyorlar fikirlerini yürütmek için. Halbuki bu batıl tasavvufçulardan bu imamlar belidir. Bak ne diyor Şeyh Abdul Kadir rahimehullah diyor ki İhrucu'd-dünya min kalbika ve dha'hu fi yedika fi dünyayı kalbinden çıkartın elinde tutun da cebine koy ondan sonra zarar vermez sana dünya Anlamış mısın Şeyh Abdul Kadir Geylani Rahimahullah hayatını okusan Bakarsın tam bu dediğini yaşamıştır. Adam Bağdat'ta en büyük vaazilerden iyidir. Halifelere, sultanlara giderdir, vaaz yapardır. Ama kapılarına gitmezdir. Bir vaazında binlerce, on binlerce Bağdatlı gelir oturup onun dersini dinlerdir. Kalpten çıkan kalbe girer. Hatta izinsiz girer. Ama bu Abdülkadir Geylani Rahimahullah hiç kimseye elini Sadaka da istemedi. Kendi de çalışıyordu. Kendine alın teriyle yemek yürüdü. Ama dünya elindeydir, kalbinde değildir. Elbisesi de çok güzeliydi. Güzel elbise de girerdiler. Mutavazı evlerde de oturdular. Ama ne dediler? Zahidiydiler. Zuhid'de de imamıydılar. Onun için ehli tasavvuf arifleri ne dediler? Bir kısmı meşhurdur olardan. Leis az-zuhdu an tatruka dunyaya min yadika wa fi kalbika. Zuhd bu değil ki dünyayı terk edersin. Elinden terk edersin ama kalbindedir. Ve inname az-zuhdu an tatrukaha min kalbika wa hiya fi yadika. Asıl zühdü terk edersin el kalbinden ama o elindedir. Asıl dünyayı, dünya elindedir tercih edersin. İşte Abdullah İbni Mübarek, bunu dedi Umar bin Abdülaziz. Dedi dünya ona geldi, tercih etti o dünyayı. Halife oldu, çi sene, yer üzerinde adalet saklandı. Dallar çağırıyor. Ey fakir, fukara, gelin, beytülmelden zekat alın, kimse gitmiyor. Adalet saklanmış, fakir de kalmamış. Olan yetiniyor. Diyor ben niye gideyim? Başkası gitsin alsın. Ama biz bir günde ne yaparız? Yüz tane hila yaparız avraklarda. Biz kendimizi fakir gösteririz. Devletten fayda alalım. Yarın İslam devleti de kursu aynen yaparız. Bakma bir kısmı desin bu işte Müslüman devleti değil yapıyoruz. Yarın İslam devleti de yap Zamanı yapar. Onun için alimlerimiz diyor devletten elektrik çalmak haramdır. Hırsızlık hırsızlıktır. Bir kısmı "Müslümanlar Allah ıslah etsin." de diyorlar. Ya bu işte devlet bizden verici alıyor zorla. Biz de o, ya hırsızdan hırsız, para çalınır mı? Yani hırsız senin geldi hır, hır, paranı çaldı. Ben de gidip onun parasını çalayım olur mu? Bir tane geldi sen evinde tecavüz etti. Sana gidip başkasının evinde tecavüz edeceksin. Böyle bu mantık olmaz. Onun için İslamiyet nedir? Dengeli yoldur. İşte İbn Ajib'e de büyük bir zahidlerden meşhurdur. O da e, o da ne diyor? Zühdü zühd diyor ki kalpte Allahu Teala'dan hayrul beriyye. den başka hiçbir şey kalmamasıdır. Yani Allahu Teala kalbinde Allah yerleşecektir. Allahu Teala hayr rabbul beriyye. Allah-u Teala kalbinde yerleşti. Sevgisi. Başka bir sevgi girebilir mi oraya? Dolmuş yer yok. Kusura bakma diyorsun. Yer kalmamış. Nasıl ben seni üye yapayım bra? Beş bin tane Facebook'ta dolu yürü üye alamıyorsun. Yer yok diyorlar sana. Sınır, limit. E kalbini sen Allah sevgisiyle doldursan dünyanın aktar o zaman şeytan ne yapar? Eyvah diğer başına vurur bir muslimanı kaybetti. İşte hakiki zühd budur. Bu İbni Acibe hakiki zahitlerdendir. Bir kitabı var mı? Arici teşeff ila hakaiqı tasavvuf. Orda bunu zikrediyor. İmam Zühri meşhur tabiinlerden İmam Zühri diyor. Hakiki hakiki diyor zühdün anlamı diyor ki en teşkurullaha ala ma Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a durmandır. Yani onda Allah'a ne yaparsın? Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a Allah'a o kapıda hakiki zuhut Resulullah'tan alan zuhuddur. O da nedir? Dünya nedir? Kalbimizde değil, elimizdedir. Çünkü alimler diyorlar, dedik ki dünyayı, şimdi o ifratçı tefritçi tasavvuflar ne yapıyorlar? Dünyayı birden atmışlar. Bu yanlıştır. Dünyanın her şeyi kötü değil. Resulullah diyor, geçen derste okuduk, dünya mel'indir. Her şey içinde mel'undur. Nedir? Mel'un değil. Ha? İlla amelü salih zikrullah. Allah zikri. Ve ilim talep etmesi. Ben evleniyorum, Allah'ı daha fazla zikredeyim. Bu ne oldu dünya? Evlenmek ne oldu? Nimet oldu. Ben para kazanıyorum. İyi yemek giyim, hatta yücüzüm olsun ibadete. Bu ne oldu? Zikrullah oldu. O zaman dünya nedir? Ahiretin tarlası olduğu için ne yapacağız biz? Ahiretin tarlasına olduğu için hakkıyla kullanacağız. Tarlayı nasıl kullanacağız? Bileceğiz. İyidir. Burada dersi bitirmeden önce bir konuyu değiştirelim. O da nedir? Hakiki zuhde nasıl ulaşacağız? Çi ifrat tefite gitmeyelim. Biz dedik ehl tasavvufta ifrat tefite gidenler var. Bir kısmı tasavvufu komple Asasenle nüker ediyor bir kısmı da her şeyi tasavvuf ama kendi anlayışında tasavvufa bağlıyor. Bu ne oldu? cissi de sırat-ı müstakim üzerinde değil. Onun için alimler diyorlar zühd meselesi şeytanın en odakladığı noktadır. Ne yapacaksın burada? Şeytan sene girmesin. Ne yapmamız lazım? Alimler diyorlar her çeşin tasavvuf ehli diliyle her muridin bir murçidi olması lazım. Çok güzel bir sözdür. Altından yazılacak kadar bir sözdür. Çünkü bizim asıl murşidimiz kimdir? Biz Allahu Teala'yı nereden tanırdık? He? Bize kim murşidlik yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Murid nedir? sirat ı müstakimi isteyen şahıstır. Yani istiyor. Murid yuridu. Murşid nedir? O yolu gösterendir sana. O zaman sen kimin murşidi olacaksın kendine? Her zaman hakiki bir alimi, hakiki bir ehli, zahidi, evliyaullahı mürşid edeceksin kendine, seni sırat-ı müstakim üzerinden cennetin kapısına götürsün. Onun için hakiki mürşidler nedir? Hakiki yol gösterirler. Ondan dolayı bazı mürşidler var ki, bazı mürşidler var ki insana ne gösterir? Yamuk yolu gösterir. O mürşid değil. O hürşittir. Ama asıl Murşit sünnet üzerine olandır. O da nedir? Sırat müstakimi gösterendir seni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izinden gidendir. Onun için tasavvuf imamları, Abdülkadir Geylani dedir İmam Cüneyd gibi ne dediler? Her zaman insanlara neyi öğretirdiler? Merhaliye alimler dedik. Basamak basamak. Gelmez ne demez önceden güçleri? İlimde de öyledir. Zühütte de öyledir. Basamak basamak. İslamı öğrenmekte de öyledir, basamak basamak gelirsin. Onun için e, İmam Cüneyt ne diyor? Diyor ki Cüneyd İl Bagdadi rahimahu diyor ki: "Ma ahdna tasauf an qilun wa qal, biz tasavvufu qil almadık diyor. Kulaktan işitme almadık diyor. Ve, "Lakin an al jü'ü ve dünya biz Açlıktan dünyayı tercih etmekten aldık. Ve kat'il ma'lufi vel mustahsanat. Yani doğal olan şeylerden güzel şeyleri tercih etmekten aldık. Dir ki li enne't tasavvuf huwa sifatu'l muamaleti ma'a Allah. Tasavvuf diyor asıl Allah velih'te ve Allah Teala ile alışveriş yapıyorsun. Ve asluhu't ta'azzuf aned dunya. Aslı da dünyadan üst çevirmektir. Kema kâle hârisâ, hârisânin dediği gibi, azeftu nefsî aniddunyâ, fesehertü'l-leyâli ve ullammetine hâri. Üzümü dünyadan çevirdim, cecelerimi aydın ettim, dün, gündüzüm karanlık oldu. Karanlık oldu o değil ki dünyayı tercih ettim. Ama dünyanın fitnesini görmekte karanlık oldu. Asıl tasavvuf budur diyor işte. Kalukilden almadık tasavvuf amelden. Onun için Şeyh Abdülkadir Geylani diyor, telebelerine ilk geldiğinde kendisine ne dermiş, ne öğretirmiş? Sert yaşamayı öğretirmiş. Atlık, aç kalın biraz. E Resulullah da bunu öğretiyor bize. Haftada iki gün oruc olun diyor. Ayda üç gün oruc olun diyor. En güzel oruç Hazreti Davut'un orucudur. Çünkü aç kaldıkça kalbin imişar. Ondan sonra elbiseye çok süsü önem vermeyin diyor. Bir fiil çok elbise giriyorsan böyle ha, insan yürümesi bile değişiyor. Bir yerde otururken elbisenin ütüsü bozulmasın filan değmesin bana ama pratik girilirken her yerde oturursun pratik oluyorsun adı üzerinde. İşte zühd budur. İşte zühd budur. Zühd asıl zühd nereden alınır? Buradan alınır. Kısacası Zühd, hakiki Allah sevgisidir. Çünkü Allah sevgisine çitleniyorsun. Bir de hakiki zahid olmak, hakiki zahid olmak, zühdün fıkkını bilmektir. Her çeşit ben zahidim der soyunsa olur mu? Bir tane desem ben marangozum olur mu? Ne yapar? İnsan malzemeyi bozar. Onun için zühdü bileceksin hakiki zahid olacaksın. Onun için İmam Şafii'nin çok bir güzel sözü var. İmam Manavi Feyzul Kadir'de zikrediyorum onu. Diyor ki: "Aleyke biz zuhdi tavsiyam sana zühd yolunu tut." "Fe innez zühd alez ahsen min ale Diyor ki zühd zahidin üzerinde kadının boynundaki kolyeden daha güzel oturur. Şimdi biliyorsunuz he, insan Allah Teala kadını erçek için en sevdiği bir makuluk yaratmıştır. Onun için kadının her şeyini erçek sever güzeldir. En güzelde nedir boynuna bir kolye takar ne güzeldir? İmam Şafii diyor bak Zühüd Zahid'in üzerinde ondan daha güzel oturur. Demek ki burada imam ne anlatmak istiyor bize? Yani ben zahid oğluyum, belki bozulursun. Ama ne zaman zühd senin üzerinde oturur, hakiki zahid olsan. Yani zühdün fıkhını bilmemiz lazım diyor. Yani zühdün fıkhını bileceksin, doğru işleyeceksin. Her şeyi bilmek, doğru işlemek nedir? Doğrudur. Onun için İmam Nebovi Riyaz-ı diyor ki, Allah'ın öyle salih kulları var, İç kalp gözleri açıktır. Ne yapmışlar? Dünyayı üç kere boş etmişler. Neden? Fitnesinden korkmuşlar. İşte bu ne demektir? Bu demektir ki biz dünyaya ne yapacağız? Dengeli ifrat teflite getmeyeceğiz. Dünya meselesinde yiyeceğiz, içeceğiz, israf etmeyeceğiz. Bu nedir? En sen zahidlerin kralı olur. Evet. Evet. Bir de zühdün meyveleri nedir? Zühdün meyveleri çoktur dedik. Birincisi Allah seversen. Allah sevse sırat müstakkim üzerine sabit kılar. Sabit kılsa seni ne olur? Kendini cennette bulursun. Bir de asıl zühd arkadaşlar. Bir, zühdü öğrenmemiz lazım. İmam Şafii'nin dediği gibi bir zühdü iyi bir mürşitten öğrenmemiz lazım haktaçi mürşite sarılmamız lazım. İyi bir mürşidin peşinde gideceğiz. Bileceğiz bu kitap ve sünnet kalü kilden değil. Onun için İmam Cünet bir rivayette diyor ki bir adamı gördün havada uçuyor. Yen yani denizin üzerinde yürüyor. Kitap sünnetten amel etmiyorsa o şeytanlandır. Asıl mürşit kitap sünnetten amel eden dört imamın peşinde giden Niye dört imam? Çünkü bütün ilim dört imamda odaklanmış, oradan bize gelmiş. Dört imamın peşinde giden mürşitlerin peşinde düşeceğiz. Yoksa zühdü mürşitsiz öğrenemeyiz. İlmi de alimsiz öğrenemeyiz. Ha? Sanatı da ustasız öğrenemeyiz. Her şey böyledir dünya. Onun için zühdü zahidlerden, sağlam mürşitlerden öğrenelim. Hatta zühdün fıkhını hakiki bilelim. Zahit olmak için o zühdü, fakını canlandırırım. İmam Şafii'nin dediği gibi hakiki zahit olalım. Bu da ne ister? Hakiki Allahu Teala'ya tevekkül etmekle olur. Hakiki zühd Allahu Teala'dan destek istemektir. De. Her şeyi Allah için yapacağız ve Allah için yapacağız. Allah bizi ve Teala ve bütün Müslümanları hakiki zahitlerden eylesin. Hakiki mürşidlerin peşinde gidenlerden eylesin. Yolunu sapan, yoldan ayıran, sırat-ı müstakimden ayıranlardan eylemesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin o salatu ve selamu ala seyyidil mürselin nebine muhammedin ve ala alihi